Fikret yok galiba. Fikret e, yok Mayıs sonuna kadar dersi olduğu için Perşembe sabahları e, ben tek. Ama gönlü burada. Kulağı da burada e, diye düşünüyorum. Dersin <gülüyor> diye düşünüyorum. de gönlümüz onda. <gülüyor> evet, biz seninle de idare ederiz. Bence de. Yeterli, <gülüyor> <gülüyor> yeterli, yeterim, Yetebilirim. E, bugün e, tam e, seçim sonrasında e, sosyal medyada da takip etmiş olabileceği gibi dinleyicilerimizin ee, bir ekonomik boykot çağrısı e, dolanıyor genişçe. Hmm. Ee, Yaşar Holding'in e, açıklamasından sonra özellikle Pınar ürünlerine dair bir boykot ve ve yani hani daha geniş olarak da e, bir boykot çağrısı. Neydi açıklama? Ee, açıklama karşıya kadar çok e, hayır oyu çıktığı için karşıya kadar, basketbol takımına olan. E, sponsorluğunu Pınar'ın e, çekmesini düşünmesi gerektiğiydi. Bu sportif mi? bir faaliyet zannediyordum ben. Siyasi bir yönetim mi varmış karşıyaka basketbol takımının? E, i̇şte neyle cezalandırabilirlerse öyle cezalandırmaya çalışıyorlar diye düşünüyoruz. E, tabii ka, e, yani Yaşar Holding'in e, açıklamasının dışında e, çok haklı olarak referandum sonuçları ve referandumda olduğu ...yani olan da ala vera ala verinin karşılığında hükümet yanlısı ve veya referandumda evet demeyi e, diyeceğini açık açık belli etmiş. Bunu bir baskıcı olarak kullanmış. Bütün sermaye gruplarına dair bir e, boykot çağrısına doğru genişledi. E, şimdi ekonomik boykot aslında çok önemli bir kuvvet. Çünkü e, bizim ekonomik açıdan biz derken sıradan fani vatandaşların. <gülüyor> Ee, ekonomik açıdan kuvvetlerinden bir tanesi güçlerinden bir tanesi tek gücümüz değil tüketimden geliyor yani talep talebi oluşturmamızdan ve e, bu tür bir boykot aslında e, normal zamanlarda öyle bir zaman çok yaşamıyoruz ama e, bir süredir e, sermaye ve iktidar yani politik güç arasındaki bağları açık etmesi ve bu ikisinin nasıl aslında el ele gittiğini açık etmesi açısından çok önemli ancak ee, ekonomik boykotla kalmamak lazım diye e, düşünüyorum ben ve bugün birazcık ekonomik boykotla kalmamak isteyenlere dair isteyenlere birkaç e, Türkiye'de ne yapılabilir İstanbul'da özellikle e, ne tür alternatif ekonomik ilişkiler içine den aslında ihtiyaçlarını karşılayabilirler onlardan şöyle bir hızlıca geçmek lazım Çünkü e, biz sadece tüketici değildiz ekonomik boykotun, kuvveti olduğu kadar tehlikesi de var. Yani biz aslında ekonomi e, ekonomiyi de bizim e, ürettiğimiz, ekonomik ilişkilerinde bizim ürettiğimiz, bizim onların öznesi olduğumuzu, sadece tüketmekle yükümlü kölesi olmadığımızı e, fark etmek gerekiyor. Ve sadece boykot etmekle, yani kötü sermayeden almayalım da iyi sermayeden alalım demekle kalmayıp, ee, belki de sermayeden de özerk, piyasadan özerk, devletten özerk e, diyeyim. Ekonomik ilişkileri e, üretmeye başlamak için de bir açılım olabilir. Şimdi aynı zamanda sosyal medyada da takip ettiğim kadarıyla insanlar tamam Pınar'ı e, diyelim ki boykot ettik. Başka nasıl karşılayacağız ihtiyaçlarımızı gibi e, sorularla da e, bunu tartışmaktalar. Şimdi Pınar'ın... Süt ve süt ürünlerindeki mesela bir şeyi piyasa rekabeti içinde olduğu bir markada Torku, bir iki program önce de konuşmuştuk mesela Torku Konya şekerin ve bir çiftçi kooperatifi olmasına rağmen Konya şeker daha önce söylemiştim yırca termik santrali ikinci ünitenin ihalesini almış durumda ve bir termik santral yapacak. Onların da futbol ve basket takımları var mı? Evet Torkun. o kadar, onu o kadar şey var. yapmadım. Önemli bir futbol takımını sponsorize ediyor ama basketi bilmiyorum doğrusu. Olmayabilir evet. Yani zaten çoğu şirketin var bu tür yani spora çok önem verdiklerini düşünmüyorum da işte reklam amaçlı olduğunu düşündüğüm. E, ...tabii yani bu arada takımlar da şey düşünebilir... E, ...sponsor en azından forma sponsoru almamayı düşünebilir... Barcelona futbol takımı uzun süre formada sırt sponsoru almadı. Şimdi yani. ama Birleşik, evet, Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını Emirlikleri dalgalandırıyor... <gülüyor> ...bütün stadyumlarda. E, bilmiyorum de aslında futbol, ekonomi, politiğini konuşsak iyi olabilir. E, şimdi... Ee, şunu demeye çalışıyorum aslında sermayenin iyisi kötüsü yok yani hani kısmen daha iyisi olabilir ama işte torku böyle ondan sonra koç grubunun e, mesela divan bi, bir ara geziden sonra hemen divan pastanelerine gitme e, şey başlamıştı furyası çünkü gezide tamam kabul ki e, divan otel e, kapılarını açmıştı ancak yani Rahmi Koç'un da... Açmayıp ne yapacaktı zaten yani? E, evet, bir, iki, ikincisi Rahmi Koç'un da... ...Kinan Evren asker belli hükümete geldiğinde emrinize amadeyim paşam... ...iyi yaptınız siz bu işçilere e, çok azıtmışlardı diye bir mektup yazdığını hatırlatmış olalım buradan. Evet. <gülüyor> Ki sonra... ...hadi bunu yapmamıştır... ...diyebiliriz. <gülüyor> Ama yani yaklaşık iki sene önceydi sanırım... ...divan, yine divan otel... ...pastanelerinde çalışan işçilerin... ...örgütlenme haklarını... ...reddetti ve... ...sendikalaştıkları için işten çıkardığını... ...hatırlatmış olalım. Yani bu... Koç kötü bir insan, Yaşar Holding'in başındaki insan çok kötü falan diye değil. Yani bu sermayenin gereği, yani karın gereği bu tür iktidar ilişkileri ve gasplarla e, bezeli bir şey. Şimdi bunlara e, yani bir boykot olacaksa topyekun bunu boykot edip aslında kendi ekonomilerimizi... Kurabilir miyiz kuranlar var mı ne yapıyorlar ee, şöyle bir üzerinden geçelim. Daha önce bu programda bahsettik birçok girişimden ama ben bir kere daha e, bunlardan bahsedmek istiyorum. İlki e, Boğaziçi Üniversitesi Kooperatifi BÜKOP Boğaziçi Üniversitesi Mensupları Kooperatifi. Şimdi kooperatifin e, bu bir tüketim kooperatifi e, kooperatif üyesi olmak için Boğaziçi Üniversitesi mensubu olmak gerekse de ee, ...Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs Baraka'daki e, hali hazırda devamlı duran, dur yani orada var olan bir e, şey var, dükkan var. E, buradan alışveriş yapabiliyor Boğaziçi Üniversitesi dışındaki insanlar da. E, şimdi Boğaziçi Üniversitesi, yani BÜKOP küçük ve, e, ve veya örgütlü üreticiden doğrudan ürün alıp e, dükkanda e, satışa sunuyor. Aracısız bir şekilde. Ee, aynı zamanda e, yani bir ekolojik sertifika ya da organik sertifikasyon yerine e, tanışıklık ilişkileri içinden ve bu kop gönüllülerin üreticilerle doğrudan tanışarak ve o üretim koşullarını e, gözlemleyerek yani bir sertifikasyon süreci onun da başka bir ekonomi politiği var çünkü e, içine girmemiş bile olsa e, sağlıklı ve e, doğaya da dost tarım pratikleri sonucu üretildiğini ürünlerin garantiliyor ee, bir şekilde belki katılımcı e, ve güvene dayalı bir informal sertifikasyon diyebiliriz e, şimdi birkoppun biraz sonra bahsedeceğim kooperatifler de e, ve bir e, kooperatif birkoppta aynı yani az çok aynı üretici grubuyla benzer bir üretici grubuyla çalışıyorlar bu e, Bunlardan da bahsedeceğim biraz sonra. Mesela e, Saçaklı Kooperatifi, Sındıköy Kooperatifi, Saçaklı Kooperatifinden zeytinyağı geliyor. E, Sındıköy Kooperatifi'nden badem, bal, zeytinyağı geliyor. Urfa Ko Kadın Kooperatifi'nden kuru bamya, kuru domates. Biraz şey, <gülüyor> reklam yapayım. <gülüyor> e, Vakıflı Köyü e, bilenler olabilir. Türkiye'deki tek Ermeni Köyü. Ee, oradan Vakıflı Köy Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden birçok ürün var. Ee, ondan sonra e, şey, e, Ali Ünü var, e, Nide'den elma ve kiraz ve erik kurusu ve bir takım baklagiller. Gündönümün çiftliğinden süt, e, mavi çiftlikten dondurma ve peynir e, gibi. Aslında yani hani süt ve süt ürünlerini nereden alabiliriz dediğimizde birçok e, yani süt ürünü alternatifi olan... Ee, ...ama doğrudan örgütlü veya küçük üreticiden e, gelen e, ürünlere erişim kopta var. Aynı, neredeyse birçok ürün aynı şekilde Kadıköy Kooperatifinden var. Kadıköy Kooperatifinden de daha önce bahsetmiştik. Kadıköy Kooperatifi, e, şimdi BİKOP'un çalışma saatlerine internetten ulaşabilirler. Kadıköy Kooperatifinin hafta içi e, 7 ile 9 arası, hafta sonu 10 ile 5 arası e, açık... Kadıköy Kooperatifinde bir yeri var, devamlı açık olan yani dükkanı var. Kadıköy Kooperatifinde 2014 yılından itibaren bir kooperatifleşme çalışması yürüttü. 2016 yılında yasa olarak bir kooperatif haline geldi. Daha önce daha çok bir gıda topluluğu gibi faaliyet gösteriyordu ve paket usulü çalışıyordu. bu tür tüketim kooperatifleri daha önceleri yani ilk adımlarını paket usulü çalışarak atıyorlar genellikle şu anda ama açık e, bir dükkanı var. Burada da mesela e, Karaburun kolektifinden e, Zeytin Zeytinyağı Çanakkale Nusratlı Köy Dayanışma Derneği'nden e, Reçel Zeytinyağı ve bildiğim kadarıyla Kurtulmuş Domates de var. Manyas'tan Makarna, Büyükçekmece'den Yumurta, Kars'tan e, ve yine Mavi Çiftlik'ten Peynir, Karapürçek Kadın Derneği'nden Reçel ve Salça e, Rize'de bildiğim kadarıyla fındıklı da ama çok emin değilim ama has karşılığı bir e, mücadele içine girmiş olan bir köyden olduğunu biliyorum çay e, Erzincan Akyaz'dan yine küçük üreticiden bulgur Adapazarı Çaylı çiftliğinden un e, bulmaları mümkün e, bir de koşu yolu kooperatif şu an girişim halinde olan e, paket suyu çalışıyor bunların dışında bunlar e, yani bunlardan da belki daha önce başlamış olan Yeryüzü derneğinin ...bir gıda topluluğu var... Ee, ...onlar da... E, ...sipariş usulü çalışıyorlar... ...her ay e, siparişleri alıp... ...yine küçük e, ve veya örgütlü üreticiden... ...ve belli e, üretim pratiklerini... ...yerine getirdiklerinden... ...yine katılımcı bir şekilde gönüllüleri tarafından... E, ...bunun garantisi... ...garantiledikleri... E, ...üreticilerle tüketicilerin beraber... ...yani bu garantiyi verdiği... ...bir sipariş sistemi üzerinden... ...dağıtım yapan Yardır Derneği var... E, bu bahsettiğim gelişimlerin neredeyse hepsinin web sitesi ve veya Facebook sayfası var. Dinleyiciler istedikleri gibi e, bilgiye ulaşabilirler. Bunun dışında zaten e, teknolojik de altyapının gelişmesiyle küçük ya da örgütlü üreticilerin e, bu tür yani sanayileşmiş, büyük sermayenin parçası olmayan gıda ürünlerini doğrudan alabilecekleri web sitelerini kesinlikle bulabilir. yani e, buna e, Bu tür bir tüketimin politikasını yapmak isteyenler. Evet, Bengi senin anlattıklarından da şöyle bir şey çıkıyor ortaya. <gülüyor> Sanıldığından daha geniş ve kesinlikle. yaygın derinleşmeye başlamış bir kooperatif hareketi var ve yürülü, yürüyor da yani. Kesinlikle. Başarılı bir şekilde, tırnak içinde başarılı. Ee, evet. Yani burada şimdi de tabii şöyle bir şey var. Onu da söylemek lazım. Ben de bu tür yapıların içinde yer almamıyorum ve yer almakta olan birisi olarak e, bu kooperatiflerin hiçbirisi kar amaçlı değil. Yani bir tüketim kooperatifi yani biz bir market kuralım. Orada da işte e, oradan da kâr edelim gibi bir şey yapmıyorlar. Bazıları kısmen bir katkı payı alıyorlar. E, bu da bir takım lojistik giderleri ya da gönüllülerinin hani ne bileyim gidip hakikaten gönüllüler bu katılımcı informal formal sertifikasyonuna benzettiğimiz sürece gönüllüler gidip yani o aradaki maddi giderleri bir takım karşılayabilmek için. Ama sonuçta bunları, bunlarla çalışan kimse emeklerinin karşılığında bir maaş almıyor. Yani gönüllülükle yapıldığı için aslında emek, <gülüyor> emek yoğun bir süreç. Çok yorul, yorucu ve şey yıpratıcı olabiliyor bazen o süreç. Ama buradaki herhalde bunları daha da sürdürebilecek şey e, daha çok katılmak. Yani herkesin katılması, insanların mahallesindeki kooperatifin bir parçası olması ve emek e, gücüne de yani oradaki emek ihtiyacına da katkıda bulunması. Ama gayet güzel gidiyorlar. Bunun dışında daha çok e, şimdi Yeryüzü Derneği'nde e, taze sebze meyve bulmak mümkün. Diğerlerinde çok değil. Taze sebze meyve açısından dürtükten bahsedebiliriz. Dürtük de... E, 2015 galiba Ekim Kasım aylarından itibaren özellikle e yani bir mücadele halinde direniş halinde olan e küçük üretici küçük ve yerel üreticiyle dayanışmak amacıyla e kurulan bir gıda topluluğu e ben de bir parçasıyım dürtüğün. Yani bu şey demek bir yere termik santral kurulduğu zaman ya da bir yere işte bir şey projesi yapılacağı zaman hepimiz o orayla o mücadeleli dayanışmada olduğumuzu söylüyoruz. Sokağa çıkıyoruz bazen gidiyoruz yanlarına vesaire ama aslında en somut dayanışma biçimi kırdaki üreticinin kırdaki üretimden kopmamasını sağlamak. Bu yüzden de araya aracısız e, ön, yani aracıyı kaldıracak, öngörülebilir ve örgütlü bir talebi mümkün kılmak diye düşündük. E, o zaman bu tartışmayı yaptığımız arkadaşlarla ve bizim başla bizim hedefimiz aslında Kuzey Ormanları Köyleriydi. O noktada 3. köprü ve 3. hava limanı e, direnişinde olan e, lojistik olarak orası birazcık zorladığı için ilk adımda bizi, biz kent postanlarıyla başladık ve dürtük şu anda haftalık olarak kent postanlarından e, genellikle yeşillik dediğimiz işte marul, roka, nane, e, karalana, pazı, i̇şte bazen beyaz oluyor bazen patlıcan ve fasulye bile olduğu oluyor e, yaz sonu zamanlarda. Ee, yine haftalık sipariş e, listeleri e, dolayı, yoluyla sipariş topluyor. E, hafta içi perşembe günleri de bunun dağıtımını yapıyor. Yine Facebook sayfasından daha fazla <gülüyor> bilgiye ulaşabilirsiniz. Son olarak e, belki Roma Bostanı ve tarih Taban'dan bahsedebiliriz. Şimdi Roma Bostanı e, Cihangir'de. Ee, ...yine mahallelinin aslında otopark olmaktan kurtardığı ve ekip biçmeye başladığı bir bostan. Ee, buradaki belki fark şu, ee, yani oraya katılıp oradaki ortak emeğe, kolektif emeğe katıldığınız ölçüde zaten oranın parçası oluyorsunuz. Ancak ürünler paylaşılıyor ama oraya yani orada bir emek vermek gerekiyor tabii. Ee, son olarak Tarı tabandan bahsedeyim. Tarı taban Boğaziçi Üniversitesi'nde e, kurulmuş bir e, tarla. Çünkü bu gıda meselesinin aslında mesela en önemli boyutu üniversitelerde nasıl bir gıda, alternatif gıda örgütlenmesi olacağı. Tarlataban tabanda aslında yine bugüne benzer belki bir boykota benzer Starbucks işgali sonrasında çıkan oluşumlardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılmış olan 2012 yılında. ...Starbucks'i... Onu kapsamamıştık biz de zaten... ...o zamanlar <gülüyor> açık radyoda hatırlıyorum yani. Ben o zaman dedim galiba... ...uzaktan takip etmiştim... ...Starbucks'ın önümüze koyduğu... ...ve belki bugünün de işte önümüze koyduğu... ...nasıl bir alternatif... ...yani nasıl bir gıda pratiği... ...bu değilse ne olacak... ...ve taban aslında Boğaziçi Üniversitesi... ...bünyesinde bir alternatif gıda... ...yapısını oluşturmanın... ...bir adımı olarak kurulmuştu... ...hem kentte tarım yapılması... Hem böyle bir şey katılımcı topluluk destekli tarım gibi hem de bunun yani buradan çıkan ürünlerin e, yine kampüs içindeki bu alternatif gıda pratiğinin diğer ayaklarını beslemesi. E, aynı anda bir BÜKOP'ta e, kurulmak aşamasındaydı, vardı zaten. E, ve bir öğrenci e, kooperatifi girişimi, öğrenci kantin kooperatifi girişimi e, başlamıştı. E, yani tarla tabana gidip... E, ben sizden domates alacağım şu an diyemezsiniz ama bir üniversite ya da bir yani hani kampüs tipi bir çalışma alanı e, içinde e, düşünebilecek bir alternatif ve tekrar yapılabilecek yeniden üretilebilecek bir alternatif. Peki bir de so çok biraz yakın olmayan uzakça bir soru olmakla beraber mesela hapishaneler hmm. için bir çalışma yapılıyor mu acaba hiç? Yani çok sayıda aslında. Muazzam sayıda mahkum tutuklu Gözaltında olan Ve tutuklu insan var ee, Ve yeni dönemde Çok sayıda onların beslenme Sorununa ilişkin Özellikle de bitkisel beslenmeye Ağırlık veren mahkumlar için çok önemli bir çok önemli, e, Mesele evet. Belki buna da bir, bir Benim de hiçbir fikrim aslında. yok Sen bir ben dürtüklemiş olayım yani. evet bu ilginç hiç, hiç bildiğim bir konu değil ama şu an ben de merak ettim tabi yani ne kadar e, kapalı yani cezaevlerine ne kadar mümkün olur çok, onu çok önemli bilmiyorum. bir parçası çünkü Öyle. Artık pek çok dostumuz Orası arkadaşımız yazar <gülüyor> gazeteci ünlü yazarlar romancılar gazeteci hatta yabancılar da var aralarında evet. doğru Evet hayatımızın ciddi bir parçası ne yazık ki orayı da düşün evet orayı da artık konuşmamıza gerekiyor. Ee, bunu e, bir, bir bakayım ben e, hakikaten cezaevinde nasıl e, ne, ne var olmuş mu hiç dünya üzerinde falan diye e, son olarak kahvemizi nereden alalım derseniz Zabatista Kahve Kolektifi yine programda daha önce ilanlı ilanını vermedik de işte tanıtımını yapmıştık. Ee, işte kurulduğundan bahsetmiştik, nelerden alınabileceğinden. Zapatista Kahve Kolektifi'nin de Facebook sayfası var. Ee, oradan da e, tabii bulabilirsiniz. Ee, Zapatista Kahve Kolektifi'nde kolektif olarak çalışan yine gönüllülük bağlı, yani gönüllülük e, esasında çalışan Meksika Chiapas'taki Zapatista köylerinden doğrudan kahve çekirdeklerini e, Türkiye'ye getirip burada e, kavuran e, bir kolektif arkadaşlarımız. Çok seviyoruz onları. Ee, şu anda alabileceğiniz yerler Kadıköy Tüketim Kooperatifi, Komşu Kafe Kolektif, Yeldermeni'nde e, Kadıköy Tüketim Kooperatifi da, Avrupa yakasında Kafena, Beşiktaş, e, Muaf Beyoğlu ve Tatavuz'a dayanışma pazarında Ankara'da da 100. Yıl İnisiyatifinden e, temin edilebiliyor Zapatist'te kahveleri. Evet. Bunu belki bir not olarak da Düşersen yazılı olarak internet sitesine de bugünkü programın tamam, bir uzantısı koyarım. olarak koyalım. <gülüyor> tabii, insanların tabii. ulaşmasında çok büyük bir pratik faydası olur. Yeşil Gazete'nin de hoşuna Onlar da böyle çalışmalar yapıyorlar. Evet e, daha önce bağlantıya geçtik aslında. E, Kaydaşırız yani. zaten Yeşil Gazete'yi de bildiririz. Tamam ben bugün Ama hemen bugün şey yaparım. bildirirsen bizim açık radyo sitesine çok e, yararlı olabilir. Tamam programdan hemen sonra e, bir yazıp... E, Koyayım. zaten yazılısı var yani... ...bizde... Evet. Ee, ...çok az vaktimiz var ama... ...ben e, şimdi birkaç şey daha söyleyeceğim... ...zaten fazla bir şey kalmadı... Ee, ...şimdi tekstil konusunda... ...yani daha doğrusu gıdadan giderken... ...mesela bir kafe, yeme içme... ...bu gideceğim ve bana... ...pınar sütü verilmediğinden nasıl emin olacağım... ...falan derseniz mesela... ...kahve dünyasını pınar sütü... ...boykot etmeye çağırmak yerine... ...ki böyle çağrılar vardı sosyal evet. medyada... Ee, mesela komşu kafe kolektifi e, yerdiriminde kolektif çalışan e, bir kafe mutlaka gidin görün diyorum çünkü normalde alıştığımız hizmet sektörü biçimlerinden çok daha farklı e, tekstil açısından Özgür Kazova tekstil kooperatifi e, hikayesi uzun onları bir gün e, zaten burada mutlaka misafir edeceğiz ve kader kısmet atölyesi Özgür Kazova e, daha çok triko uygulamış e, ...yani has yünden ya da has pamuktan trikolar yapıyor. Kader kısmet atölyesi daha çok şal, tülbent, çanta gibi şeyler... ...ihtiyaçlar için gidebileceğiniz bir yer. E, deterjan ve temizlik ürünleri için size zevzeyi öneriyorum. E, zehirsiz ev bir şey, emekti de, de hatırlamıyorum. Ha, zehirsiz ev, zulümsüz emek. E, yine Facebook'tan e, bulabilirsiniz... Diğer ihtiyaçlar için de takas pazarlığını önereceğim ve yine Yeryüzü Derneği'nin yaptığı Earth Repair Cafe yani bir şeyi aslında kolektif olarak tamir etmek üzerine yani atıp yenisini almak değil tamir etmek üzerine. Tabi bütün bunlar büyümeme, Degrowth'la da çok ilgili. İlgili evet. Ama onu sonradan artık bir sonraki programlarda konuşuruz. Müsaadenizle çok... son bir eklemede ben yapayım. Medya ve haber almayla alakalı olarak da belki açık radyo önerebiliriz buradan. Tabii, Çünkü tabii. Çok farklı <gülüyor> temellere dayanan bir şey değil galiba. Evet. Biraz önce Yok, saydığımız. Yok, esinlikle değil. Bu kurumlarla. Temellerini de koyarsak şey işte çok güzel olur tabii bilgilerini. Bu arada ben de şeyi de sizi de ayrıca tebrik etmek istiyorum. Herkesin Herkes için adlı kitap Metis yayınlarından yayınlandı. Evet. E, müşterekler üzerine eleştirel bir antoloji Tuğla gibi de bir kitap vermişsiniz. <gülüyor> Çok güzel oldu. Yani Fikret Adaman, sen Bengi Akbulut ve Umut Koca birlikte çalışmasıyla güzel bir şey yayınlandı. Bunun üzerinde de bolca konuşmak istiyordum. Ayrıca füstü konuşuruz. Evet. Bir umarım. sonraki programı aslında ona ayırabiliriz. Evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengel Polat ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar.